Bölge halkından Güldane Şahin'in bu bölgede bir akaryakıt şirketinin boşaltım tesisini büyütme projesine karşı başlattığı kampanya sürüyor. Adresi changeorg Yeşiloz sahiline dokunma. Kampanyada imzalar 40 bine yaklaştı. Ancak hem bölge halkının itirazlarına hem de kamuoyunda oluşan tepkiye rağmen projenin ÇED'i onaylandı. Bunun üzerine yerel halk ÇED raporuna karşı yürütmeyi durdurma davası açtı. Dava üzerine bölgede bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Eğer bu tesis genişletilirse denizimizi, deniz içindeki canlıları, sahilimizi, sahilimizde yaşayan canlıları ve Türkiye turizminin %10'unu karşılayan Alanya'yı kötü bir şekilde etkileyecek. Kısacası çevreye olumsuz etkisi geri dönüşmektedir. ...çürülemez olacak diyen yani Güldani Şahin'in başlattığı kampanyayı ve yerel halkın mücadele hikayesini Change.org Taksim Yeşilöz sahiline dokunma adresinde bulabilirsiniz. Murat Bakan'ın başlattığı kampanya Antalya'nın son bakir koyu olan Selinus sahilinin imara açılacağını söylüyor. Change.org Taksim Selinus adresinde yer alan kampanya sahilin korunmasını ve imara açılmamasını istiyor. Murat Bakan kampanya metninde kıyıları 5 yıldızlı betonlaşmaya kurban edilen Antalya'da İspanya'nın toplamından daha fazla 5 yıldızlı otel varken ucuz kitle turizmi için kentin son doğal kıyısı da yağmaya açıldı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan doğal sit alanı statüsündeki Selinus sahili 12 binin üzerinde yatak kapasitesi planlanan 5 yıldızlı otelleri açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı koruma amaçlı imar planına dayanarak yapılan parselizasyon çalışması da tamamlanarak askıya çıkarıldı. Önemli bir itiraz olmazsa Antalya'nın son doğal kumsallarından biri olan Selinus'ta da bir ay sonra iş makineleri girmeye başlayacak. Sen de ülkemizin doğal güzelliklerinin talan edilmesine dur demek istiyorsan desteğini bekliyoruz diyor bu kampanyada change.org/taksim-selinus adresinde. Yağmur Güvenç'in yürüttüğü kampanyada 158 bin kişi imza atmış şimdiden İstanbul Eyüp'te Silahdar Ağa'da yer alan Yunus Merkezi'nin kapatılması talep ediliyor. Change.org Taksim Dolphinarium adresinde yer alan kampanyada Yağmur Güvenç şu ifadeleri yer veriyor. Yunuslar deniz gibi açık suların hayvanları, havuzların değil. Yunuslar dalgalarda takla atmayı sever, sirk de değil. Yunuslar deniz altında dans etmeyi sever, gösteri merkezlerinde değil. Eyüp'te de silahtar yer alan Yunus gösteri merkezinin kapatılmasını ve tutsak Yunusların kendi doğalarına uygun koşullarda rehabilite edilmelerini istiyoruz. Söz konusu merkezinse hayvan-insan sömürüsüz bir niteliğe, örneğin dalış eğitim merkezi gibi bir işleve dönüştürülmesini talep ediyoruz. Yunusların hakkını onlara geri verin. Yunusların hakkı onun kendi doğası diyor bu kampanyada. Talebin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne daha güçlü bir şekilde iletilmesi için siz de imzanızı eklemek isterseniz change.org/delfinarium adresinde bu kampanyayı bulabilirsiniz. Dün verdiğimiz haberi hatırlatalım. change.org/zehirsizsofralar adresinde devam eden kampanyada tarım zehirlerinin yasaklanmasını talep ediliyordu. Bunu talep edense Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı. Kendileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüştü. Kampanyaya bugüne dek verilen 125.000'e ulaşan imzaların desteğini arkasına aldı. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı bu imzaları Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim etti. Ve yaptıkları görüşmede insan ve çevre sağlığı için tehlikeli fesisitlerini yasaklanarak doğa dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak, politikaların benimsenmesini, denetimlerin arttırılmasını ve sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlanmasını talep etti. Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde devam eden kampanya, insanların sinir ve hormonal sistemlerine zarar veren pek çok kanser türüne kısırlar neden olan, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyolojik çeşitliliğin kaybına neden olan, Ekosistemi tahrip eden, suyumuzu ve havamızı zehirleyen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da son derece tehlikeli ve yüksek seviyede tehlikeli ve hatta kanserojen olarak belirlenen pes kullanılan 13 etken maddenin öncelikle ve ivedilikle yasaklanması. Hala bunların zaten piyasada satılır olması akıl hafızalar alacak bir şey değil. Bir gelişmede İzmir'de öğrencilerin yürüttüğü Gediz Deltası'nı koruma kampanyasından change.org/gedizdeltasi adresinden ulaşabileceğiniz kampanyada bir güncelleme yayınlanmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi ve Menemen Belediyesi'nin bu konuda çalışmalar yürüttüğü bilgisi var. Öğrenciler ve öğretmenleri de bu çalışmalar konusunda yetkililerle temas halinde. Öğrencilerin çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, canla başla bu çalışmaları yürütmeye çalıştıklarını ifade edildiği güncellemede imzaları 15.000'e ulaştırmak için çağrıda bulunuyor. Şu anda 10.000 imza var bile. Gediz Deltası'nın koruma statüsünün arttırılması talebiyle olan bu kampanyaya Change.org Taksim Gediz Deltası'nda bulabilirsiniz. Ben Uygar ismi ve Change.org özel programını değerleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi buluşmak üzere.